Elhamdülillah. Vessalatu vesselamü ala Resulillah. Kardeşlerim, bugün 16 Nisan 2016 Cumartesi. Bugünkü dersimizin konusu Tevhidin mana ve mahiyeti nedir? Onun hakkında olacak. Allah celle Şanuhu, yaratıcıdır demek. Allah rızık verendir demek. Allah öldürür, Allah diriltir demek tevhid değil. Tevhid Allah subhanahu ve taala'nın fiillerinde. Allah subhanahu ve taala'nın isim ve sıfatlarında Rabbul Alemin olan Allah Subhanehu ve Teala'yı birlemek demektir. Allah Celle ve yaptığımız ibadetlerde Allah Subhanehu ve Teala'nın bizden istediği, bize farz kıldığı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da sünnet kıldığı ibadetlerde ibadetlerimizi sadece ve sadece Allah Subhanehu ve Teala'ya hasretmemizdir tevhid. Evet. Müşrikler de, Mekke müşrikleri de Allah'ı tanıyorlardı. Allah Subhanahu ve Teala'yı biliyorlardı. Namaz kılıyorlardı. Onlar da hac ediyorlardı. Nereden biliyoruz? Onların namaz kıldıklarını, hac ettiklerini, Allah Subhanahu ve Teala'yı tanıdıklarını Yağmuru ondan istediklerini Hastalandıklarında Şifayı Allah subhanehu ve teala'dan Dilediklerini Başlarına bir bela ve musibet Geldiğinde Allah'a yalvardıklarını Kur'an ve sünnete Baktığımızda görüyoruz Ama onları Bütün bu ibadetleri Taatları yaparken Yaptıkları halde Onları müşrik kılan nedir? Neydi? Neden onlara müşrik diyoruz? Adamlar namaz kılıyorlar. Var açın bakın ayetleri. Adamlar hacca diyorlar. Adamlar ne yapıyorlar? Kendi kafalarına göre bir <gülüyor> ibadatu taa duydurmuşlar. İbrahim Aleyhisselam'ın dininin kırıntıları var. de getiriyorlar ama onları müşrik yapan Allah subhanehu ve teala'ya ibadet ederken Allah azze ve celleden gayrı olan putlara da bu ibadetlerden bir pay ayırdıkları için müşrik oluyorlar şimdi göreceğiz hac yapıyorlar dedik hac oluyor? tavafla oluyor Tavaf esnasında, tavaf esnasında ne diyorlardı? Hadislerde var. Labeyk Allahumma la shareeke lek. İlla shareekun huwe lek. Temlikuhu ma malek. Subhanallah. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu niye benziyor biliyor musunuz? Bir tavuğu siz yemliyorsunuz, suyunu siz veriyorsunuz, tavuk gidiyor, başka bir folluğa yumurtluyor. Bizi yaratan Allah Celle ve Ala, rız bizi rızıklandıran O, bizi insan olarak alakalandıran her türlü meseleyi Yerine getiren Rabbimiz Celle ve Ala. Ama nankör insanoğlu ne yapıyor? Rabbine ibadet ederken başkalarına da pay ayırıyor bu ibadetlerinde. Bakın nasıl pay ayırmışlar. Sübhanallah. Emret Allah'ım. Aynı. Lebeyk Allah'ım ve bizim getirdiğimiz telbiye gibi. Ne kadar güzel bak. Emret Allah'ım. Senin hiçbir ortağın yoktur. La şerikelek. Senin şerikin yok. Nazirin yok. Senin benzerin yok. Buraya kadar tam tevhid. Ama bak bundan sonra ne diyor? Sübhanallah. Yalnız bir ortağın vardır ki onun da bütün yetkilerinin de sahibi sensin. Onun da bütün yetkilerinin de sahibi sensin ne oldu şimdi hani Allah Celle Ala ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de onlar şirk etmeden şirke düşmeden iman etmezler bak iman etti ama imanına ne yaptı şirki de bulaştırdı Allah'ın ortağı yoktur dedi bir ortağın var sen ona da onun yetkilerine de sahipsin maliksin e nerede kaldı tevhid akidesi Evet, i̇bn Abbas radıyallahu anhüme bu hadisi bize naklediyor ve şöyle diyor. Onlar, لَبَّكَ اللّٰهُمَّ لَا شَر۪يكَ Emret Allah'ım, senin hiçbir ortağın yoktur dediklerinde Peygamber aleyhissalatü vesselam onların ne ekledik, eklediklerini, ne ekleyeceklerini daha önce görüp bildiği için ne diyordu o müşriklere yazıklar olsun size burada kesin burada kesin Allah subhanehu ve teala'ya şirk koşmayın çünkü peygamber aleyhissalatü vesselam cahiliye devrinde doğdu cahiliye devrini idrak etti ama Allah subhanehu ve teala kullarını cahiliye devrinin şirkinden, pisliğinden, kötülüğünden kurtarsın diye Muhammed Aleyhisselam'ı ne yaptı? Peygamber olarak gönderdi. O daha önce Mekke müşriklerinin nasıl terbiye, telbiye getirdiklerini duyduğu, bildiği için o de tevhidden sonra gelecek olan şirki kelimeleri Söylemelerini ne yapmıyordu istemiyordu. Yazıklar olsun size. Yeter artık. Burada kesin Rabbiniz Azze ve Celle'ye şirk koşmayın, ortak koşmayın diyordu. Bu hadisi İmam-ı Müslim Rahimahullah Hac Babında 22'de ne yapmış zikretmiş. Hadis numarası 1185. Evet kardeşlerim yukarıda gördüğümüz gibi Mekke müşrikleri de Allah Azze ve Celle'ye yapılan ibadetlerin her çeşidini icra ediyorlardı. Ama bu onları muvahitlerden kılmıyordu. Zira onlar bu ibadetlerden bir kısmından putlarına da pay ayırıyorlardı. İşte bundan dolayı Allah Celle ve Ala onları kendisine iman etmiş müminlerden saymıyordu, müşrikler olarak isimlendiriyordu. Allah Azze ve Celle şirke, küfre ve bidata düşmekten bizi muhafaza buyursun. Allah Azze ve Celle'nin ilahlığını bilmek ve kabul etmek tevhid değildir. Onun kendisini kitabında bildirdiği ve Rasulünün kendi hayatında uygulayıp öğrettiği gibi kabul edip hayata geçirmektir tevhid. Allah ibadet edilendir. Bunu söylemek tevhid değil. Ben ibadetlerimi sadece ve sadece Allah Subhanahu ve Taala'ya hasrediyorum derse insan... Bu şekilde yaparsa, ibadetler tevhidini yerine getirmiş olur. Evet, Rabbimizden Celle ve Ala, Peygamberimiz vasıtasıyla bize gösterilen sağlam tevhid akidesi üzere hayat sürmeyi, bize kolaylaştırıp sevdirmesini, bu hal üzere nefes tüketmeyi ve can vermeyi bize nasip etmesini niyaz ederiz. Evet kardeşlerim. Kelime-i Tevhid'i kısaca özetleyecek olursak, şanı yüce, isimleri mübarek ve kendisinden başka ibadete layık ve müstehak bir mabut bulunmayan, rabb Celle ve Aley sevgide, tevekkül, saygı duyma gibi hususlarda birlemek bunları yalnızca ona hasretmektir, has kılmaktır. Ondan gayrı sevilen her şey onun yani Allah Azze ve Celle'nin sevgisine bağlı olarak ve ona Azze ve Celle olan sevgiyi arttırmaya bir vesile olarak sevilir. Kişi karısını sever çoluğunu çocuğunu sever. Anasını babasını sever. Vatanını milletini ne yapar? Sever. Kutsal duygularını da sever. Ama bunları sevmek Allah Subhanahu ve Taala'yı sevmeye insanı götürmesi lazım. Anne babasını sever çünkü anne babası için ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? Onlara diyor üf deme. Üf deme. Ben annemi babamı severim. Allah Azze ve Celle'yi dinlemek için onun emrini yerine getirmek için ben ne zaman anne babama hürmet gösteririm dolayısıyla o gösterdiğim hürmet Allah Azze ve Celle'ye gösterilmiş olur evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle'den başkasından korkulmaz <gülüyor> Allah buyuruyor korku iki çeşittir bir Allah Azze ve Celle'den korku ikincisi de İnsani cihette olan korku, insan kudus köpekten korkar, insan akrepten de korkar, bu normal bir korku. Tağut olan, zalim olan birisinden de korkar, bu normal olan bir korku. Ama Allah Azze ve Celle'den, gayrından, Allah'tan korkar gibi korkarsa bir insan, işte bu yanlıştır insanı dalalete sevk edici olan korku budur ondan gayrısına tevekkül edilmez sadece tevekkülümüz Rabbul Alemin Azze ve Celle'ye olur olmalı ancak ona yönelilir çünkü Allah Celle Şanuhu'yu biz razı edersek o ne yapar bütün işlerimizi hal eder ve yoluna koyar ancak Allah Azze ve Celle'nin nehilerinden sakınmak gereklidir Sadece Allah Azza Ve Celle'nin ismiyle yemin edilmelidir. Ancak ona, onun emrine bakılmalıdır. Yalnız ona tevbe edilmelidir. Ama şimdi görüyoruz, adam bir günah işliyor, sonunda pişman oluyor. Ama bunun yanında falanca yere feşmanca yere tevbe etmeye gidiyor o tevbe şimdi insanların adettikleri tevbe mahalleleri 5-10 sene önce 20-30 sene önce husule gelen yerler daha önceki müminler, muvahitler nasıl tevbe ediyorlardı Yalnız onun emrine itaat edilir, edilmelidir. İnsanlar emre itaat ederler. Allah Azze ve Celle'nin emrine muhalif olan bir emir bize verildiğinde biz bu emri veren kişinin emrine amade olmaya mecbur değiliz. Reddetmeliyiz bunu. O zaman ne yaparız? Gerçek imanın lezzetini, halavetini, tatlılığını hissetmiş oluruz. Evet, ancak Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerini işlemekten sevap umarız. Ama şimdi adamlar ne diyorlar? İşte şu günü ihya edersen böyle sevap, şu şekilde davranırsan böyle sevap. Nereden bildin? Allah bildirmedi Celle ve Aleyhi Kur'an-ı Kerim'de. Resulullah aleyhissalatü vesselam 23 senelik peygamberlik süresinde böyle bir sevaptan bahsetmedi. Sen bunu nereden öğrendin? Evet. Sıkıntılı anlarda ancak ondan yardım istenip yalnızca ona sığınılır. Sığınılması lazımdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hayatının her döneminde yukarıda saydığımız meseleleri tabi bunlar hepsini sayacak durumumuz yok o vaktimiz ne yapmaz buna e, müsaade etmez Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizzat bunları ne yapmış hayatında tatbik edip uygulamış bize numune ve önder olmuş ama şimdi sıkıntılı anlarda ne yapmıyoruz elhamdülillah biz muvahhidler sadece Allah Azze ve ellerimizi avucumuzu açıp ondan istiyoruz. Ama başımıza bir musibet ve bela geldiğinde Bağdat'a karşı dönün, 11 adım atın. Ya Abdel Kadir Geylani, edrikni deyin, istimdat isteyin. Deyen de var. Buna çağıran şarlatanlar var. İza tahayyartum fi'l umur feste'inu min ehlil kubur. Sübhanallah. Dünya size dar geldiğinde nasıl davranacağınızı bilemediğinizde kabir ehlinden yardım isteyin. Ulan zaten adam ölmüş. Kendisine neyi yok? Faydesi yok. Ben bu adamdan yardım istesem Allah'a Karşı şirk koşmuş olmam mı? Ölülerin duyacağını buna inanmış olmam mı? Onların yardım edebileceğine inanmış olmam mı? Allah Azze ve Celle ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Ey Muhammed sen ölülere diyor duyuramazsın. Kabirdekinlere işittiremezsin. Allah böyle söylüyor. Bu deccallar bakın neler söylüyorlar. Ancak ona secde edilir. Ancak Allah subhanehu ve teala'ya secde edilmesi lazım. Şimdi görüyor muyuz? Bazı kimseler mübarek ve mükerrem saydıkları kimselerin önüne gidip ne yapıyorlar? Secde ediyorlar. Hayvanlar ancak Allah için celle şanuhu ve onun adıyla kesilir. Yani kurbanlarımız sadece Allah Celle ve Ala içindir ama bugün falanca türbeye feşmanca türbeye kurban adanılıp da oralarda o darihanın içinde yatan artık kimse koca kulak hazretleri de olabilir bu onun adına onun namına kurbanlar kesiliyor mu ve bunu da insanlar yiyorlar Ondan sonra da bunu tevhid olarak ne yapıyorlar? isimlendiriyorlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde tevhid etmekten kendisini ne yapsın bizi muhafaza buyursun. Tevhid bu değil. Evet kardeşler. Bütün bu saydığımız meseleler ve saymadıklarımız hepsi bir kelime uğruna bir araya gelirler. O da her türlü kulluğun yalnızca ona yapılmasıdır. La ilahe illallah şehadeti işte böylece tezahür eder. Sen la ilahe illallah'da de, Allah'tan gayrına yalvar. La ilahe illallah'da de, Allah'tan gayrına secde et. La ilahe illallah'da de, Allah'tan gayrını yardıma çağırır. Bu kelimeyi tevhidi ve şahadetini anlamamak demektir. Evet, Allah Azze ve Celle o yüzden kendisinden başka ibadete layık ilah bulunmadığına hakiki şahadette bulunan kimseye cehennem ateşini haram kılmıştır ve bu şahadetin hakikatini yerine getiren ve uygulayanın cehenneme girmesini imkansız kılmıştır. Allah'ın izniyle bunlara uyarsa Rabul Aleminin Azze ve Celle mağfiretine ne yapacak? Girecek ve cehennem yüzü görmeyecek. Evet, işte tevhidin hakikati ve insana insanlığını kazandırması budur. Bu kelime uğruna can feda edebilmek ümidiyle Rabbimiz Azze ve Celle'ye yalvarırız. Yani Allah Azze ve Celle'ye niyazda bulunuruz, bizi katına şehiden alsın diye. Çünkü bir kimse Allah için ruh teslim ettiğinde, yani şehit olduğunda, onun yolunun, onun dininin, onun ahkamının ali ve yüce olması, kainatta hakim olması için yola çıktığında ve ruh teslim ettiğinde Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bütün günahlarını bağışlıyor. Evet kardeşler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hem kendisinin uyguladığı hem de ümmetinden olan İslam davetçilerinin insanları dine yani tevhide çağırırken nasıl davet etmeleri gerektiğini bildiren genel kaidevi durum neydi? Onu görelim bir de. Şimdi tevhid tevhid herkesin ağzından ne yapıyor? Tevhid kelimesi çarçabuk çıkıveriyor hemen. Ama... Gel gelelim bu tevhidin bu kelimenin içine yapmak lazım, doldurmak lazım. Neyle? Kur'an'ın ve sünnetin verileriyle. Eğer biz kelimelerin mana ve mahiyetlerini Kur'an ve sünnetin verileriyle doldurmazsak birileri gelir ne yapar? Bizim cehaletimizden yararlanır onu istedikleri gibi doldururlar. Sanki yastık dolduruyorlar. Evet. İmam-ı Bukhari'nin rahimahullah sahihinde kaydettiği 7372 numaralı hadiste i̇bn Abbas radıyallahu anhu şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radiyallahu anhuyu Yemen tarafına vali olarak gönderince, ey Muaz, şimdi sen ehli kitaba yani vahiden haberdar olan bir kavim üzerine vali olarak gönderiliyorsun, gidiyorsun. Oraya vardığında ilk vazifen Yemenlileri. Allah Azze ve Celle'yi birleyip tevhid etmeye çağırmak olsun. Bak ne diyor burada şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Vahiden, haberdar olan bir kavme gidiyorsun. Demek ki onlar Allah Azze ve Celle'ye ne yapmışlar? İman etmişler. Öyle mi? Allah biliyorlar. <gülüyor> Ama işin enteresan tarafı şu. Ne diyor bak? Yüce Allah Azze ve Celle'yi birleyip tevhid etmeye çağır. İlk vazifen bu olsun. E hani biliyorlardı bunlar vahyi? Hani ehli kitaptılar? Burada bir hikmet gizli. Evet onlar evvel emirde peygamberlerinin döneminde muvahhit insanlardı. Allah'u Celle ve A'la layıkı vecile peygamberleri vasıtasıyla tanımışlardı. <gülüyor> Vahyin ne olduğunu öğrenmişlerdi. Ama sonra kahamlar ve papazlar, kısisler tarafından bu tevhid ne yapıldı? Bozuldu. Baba oğul, ruhul kudüs yani teslis akidesi dediğimiz üçleme, trinit akidesine ne yaptılar? Sahip oldular. Tevhidin yerinde yerler İşte işte bu insanlar daha önceki güzel davranışlarını terk etmişlerdi sen terk ettikleri bu güzel davranışları onlara hatırlat tekrar tevhidi onların arasında ihsas et ilk emir bu eğer bunu kabul ettiklerinde yani sadece Allah azze ve celle vardır. Allah azze ve celle'nin yardımcısı, karısı, çoluğu, çocuğu efendim yoktur. Bunlar şirktir deyip de insanı şirke götürücü olan her türlü duyguyu, düşünceyi, inancı inkar ettiklerinde yani Eskiden Peygamberlerinin devrinde sahip oldukları tevhidi senin onlara tekrar hatırlatıp bildirmenle kabul ettiklerinde bu sefer yapacağın ikinci davranış şu olsun Allah'ın Celle ve Ale kendilerine gece ve gündüz beş vakit namazı farz kılmış olduğunu haber ver. Burada ne var kardeşler? Demek ki bir kimsenin La ilahe illallah, Aşhedu alla ilahe illallah, ve Muhammedan abduhu ve dediğinde, bunun mana ve mahiyetini öğrendiğinde, kabul ettiğinde üzerine ilk defa farz olan ibadet hangisiymiş? Namaz kılmak Nereden anlıyoruz bunu İşte buradan anlıyoruz Neden bunu Resulullah aleyhissalatü vesselam zikretmiş İnsan ne zaman Müslüman olursa olsun Bir namaz vakti içinde Müslüman olmuş olur Hangi namaz vakti içinde Müslüman olmuşsa hemen gusledecek Şeklen dahi olsa eğilip kalkacak namaz kılacak Şeklen dahi olsa çünkü hacca gitmesi için ne yapmış? Hac zamanı geçmiş olabilir. Hacca yol bulması lazım haccın kendisine farz olması için. Adam zengin olsa 354 günün geçmesi lazım zekatın ona farz olması için. E şevval ayında adam. Ramazan bitmiş. Bir sene bekleyecek oruç ona farz olsun diye. Bak ne yaptı? Oruç için bekleyecek, hac için bekleyecek, zekat için bekleyecek. Ama namaz için beklemeyecek. Gördünüz mü namazın dindeki ehemmiyetini? Hadi hadi. İhtiyaratıktan sonra kılarsın. Subhanallah ihtiyarlayacağına dair elinde senin senet sepet mi var? Kim söyledi sana ihtiyarlayıncaya kadar Allah Celle ve Aleyha sana ömür verdi, verecek diye? Kaza edersin. Sonra kaza edersin. Şimdi bunları duyuyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü böyle. Daha sonraki insanların sözleri de böyle. Allah-u Ekber Devam ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muaz Namaz kılmaya başladıklarında Allah Azze ve Celle'nin kendisine mallarının zekatını farz kılmış olduğunu ve bu zekatların zenginlerden alınıp fakirlere verileceğini haber ver bakın ne yapıyor kademe kademe Kademe kademe. Hemen cihadı farz etmiyor Allah Celle ve Ala. Hemen farz etmiyor cihadı. Önce namaz sonra zekat. Neden? Adamın kalbine ilkten oturacak iman ondan, ondan sonra tezahür edecek. Yavaş yavaş. Evet. İşte kardeşlerim Zekatın zenginlerden alınıp bir hakkın fakirlere verilmesi, sosyal adaletin tanzimi ve toplumların refah ve devamı için vazgeçilmez şart olduğundan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Önce namaz ibadeti ferdidir, şahsidir ama zekat ibadeti umumidir, umumu ilgilendiren bir ibadet. Öyle, İslam'da bir lokma, bir hırka al eline ceviz gibi yuvarlak olan tesbihi sabah akşam 100 tane, 200 tane çek bu yok kardeşler. İslam, İslam insanı ilgilendiren bütün meselelerde ne yapmış emirler ve nehiler camiası koymuş. Bunlardan bir tanesini eğer rafa kaldırırsan orada bir ne oluyor? Sıkıntı baş gösteriyor. Allah Azze ve Celle İslam'ı, Kur'an'ı, şeriatı Allah Azze ve Celle'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme emredip Resulullah aleyhissalatu vesselamın yaşayıp ashabı kirama öğrettiği gibi onların da yaşadıkları hayatlarına tatbik ettikleri gibi tatbik etmeyi bize nasip etsin, sevdirsin. Evet. La havlu ve la kuvvete illa billah. Yine devam ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yemenliler bunu da ikrar ve kabul edince neyi ikrar edip kabul edince? Zekatı vermeyi kabul edince Allahu Ekber Onlardan zekatı al. Fakat insanların mallarının en iyilerini almaktan sakın. Kabul ettim ben zekat vermeyi. Ama adam geliyor benim efendime söyleyeyim. Sürümdeki en güzel koçumu alıyor. Halbuki ben onun da mızlık bırakmıştım. Eğer böyle olursa insanlara zulm olur. İnsanların kalbi ne yapar? Dine karşı <gülüyor> katılaşabilir. En iyisini almayacaksın ey Muaz. En kötüsünü de almayacaksın. Biz orta bir ümmet olduğumuz gibi malının da ortasını alacaksın bu insanlardan. Çünkü İslam hiçbir zaman için zorla ne yapmamış insanların kalbini fethetmemiş. Sevgiyle muhabbetle fetholunmuş insanların kalbi. <gülüyor> Allahu akbar. Yani adaletten ayrılıp onların öfkelerini üzerine çekme demiş adeta Rasulullah aleyhissalatü selam. Neden? Çünkü sen karşıdaki adamın öfkesini üzerine çekersen, kızdırırsan o adam senden bir şey dinler mi? Dinlemez. وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَى İnsanlara güzel söz söyleyin. وَكَلِّمِ النَّاسَ عَلَى قَدَرِ عُقُولِهِمْ İnsanların akıllarının alacağı şekilde hitap edin. Onlarla güzel davranışta bulunun ki o insanlar sizin meclisinizde gelip oturmaktan ne yapsınlar? Haz duysunlar, lezzet alsınlar, sizi beklesinler. Yüzün on kantar. Ona hort, buna zort. E bu adam senden bir şey dinler mi? Dinlemez. Hadi lan der. Ben olsam derim. Ve herkes de böyle söyler. Pazarda adam... Zahirde bal satıyor, pekmez satıyor ama suratı sirke satıyor. Suratı sirke satıyor adamı. Adam zaten yanına gidip abi bu bal, pekmez kaç para demeye çekiniyor. Ama adam ne yapıyor? Sirke satıyor. Gelin efendim gelin bu sirke elma sirkesi. Şöyle kaliteli böyle bilmem ne adamın dilinden bal damlıyor adam almayacak olsa bile o mübarek sirkeyi alıyor işte bunu sattıran ne? dili dili lazlar öyle derler oy benim dilum ettim beni dilum dilum yani oy benim dilim ettin beni dilim dilim şurada kaç kişi varız? yaklaşık elli kişiyiz değil mi? ne kadar bir muhabbet içindeyiz bak elhamdülillah Allah muhabbetimizi ziyadeleştirsin bu muhabbeti bozmak kolay mı kolay nasıl bozarım bu muhabbeti bak şurada türk de var kürt de var Arap kardeşler de var başka ırklara müntesip olan kardeşler de var falanca ırk feşmanca ırktan daha aladır dediğin an ne yapar buradaki muhabbet bozulur öyle mi şeytan gelir dürter bu muhabbet bozulduktan sonra burasının muhabbeti tekrar eski hale gelir mi? Gelmez. Artık sırçadan olan cam kade kırılmış. Sen bunu ne yaparsın? 404 ile solüsyonla bilmem çeşitli yapıştırıcı ile yapıştırırsın. İçinde su ya herhangi bir içecek bunun şey der mi? Durur mu? Durur. Ama adam oradan o suyu içmekten tiksinir, tiksinir. Neden? Yalçanağına dönmüş zaten seni şeyim bardağın. Orası bulaşık. Burası efendime söyleyeyim çeşitli yapıştırıcıdan ne olmuş? Zarar görmüş. Adam oradaki suyu içmez artık. İşte bu da böyle kardeşler. Allahu Ekber tatlı dil güler yüz tebliğ edici kişinin davetçinin neyi olacak en büyük sermayesi olacak tabi ilimsiz de bu olmaz yani adamın yüzü çok tatlı dili çok efendime söyleyeyim kıvrak ama hep söylediği kurafat <gülüyor> bu da olmaz tabi sen ne yapacaksın ayetten bahsedeceksin hadisten bahsedeceksin hikmetli sözler söyleyeceksin ama mütebessim olacaksın evet daha sonra Muaz bin Cebel radıyallahu anhu ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunları söyleyerek devam ediyor ya Muaz radıyallahu anhu Allah azze ve celle'nin kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin diye soruyor Bakın öğretiyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. otur şuraya, otur dinle beni. Böyle yapmıyor. Ey Muaz, Allah Azze ve Celle'nin kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Hazreti Muaz radıyallahu Allahu da ne kadar güzel cevap veriyor. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Çünkü sahabe-i kiram, rıdb Teala aleyhi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında peygamber tarafından bir şey sorulduğunda kendilerine Allah ve Resulü daha iyi bilir, en iyi bilendir diyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Allah en iyi bilendir demeye başladılar. <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kulların Allah Azze ve Celle'ye onun öğretip emrettiği istediği ve razı olacağını bildirdiği şekilde ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır buyurdu. Allah'ın hakkı buymuş. Neymiş? Allah'ın Celle ve Ala emretip istediği şekilde ibadet etmek ve hiçbir şeyi ona eş ve ortak koşmamakmış. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam tekrar devam ederek şöyle dedi. Kulların Allah üzerindeki hakları nedir bilir misin diye sordu. Subhanallah. Yani Allah'ın Celle ve Ala bizim üzerimizde hakkı olduğu gibi bizim de Rabbimizin Celle ve Ala üzerinde hakkımız var. <gülüyor> ne hakkımız var? Bakın onu peygamber söylesin. Soru soruyor Resulullah Aleyhisselam cevap almak istiyor ama Muaz Allahu anhu'nun edebine bakın. Yine ne diyor? Allah ve Rasûlü en iyi bilendir. Bu hususta ben ne bileyim ya Resulallah Allah sana bildireceksen de bize bildireceksin ki biz ilim sahibi olalım, bilgi sahibi olalım. Böyle şimdi bir hoca ders yaptığı, konuştuğu cemaatten birisine böyle bir soru sorsa biz Allah bilir mi deriz yok da bir şeyler yumurtlamaya mı çalışırız? Her kafadan bir şey çıkar. Öyle değil mi? İşte bizim bu nasıl davranacağımızı bilmeyişimizin neticesidir. Sahabe-i kiram, Radıyallahu Teala aleyhim ecmaîn hazratını Allah azze ve celle onun için övüp yüceltiyor. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olsunlar. Razı olsun. onlar da Allah'tan ne yapacaklar razı olacaklar ne zaman ahirette Allah onları direkt man cennete koyunca evet Muaz bin Cebel'e soruyor kulların Allah Azze ve Celle üzerindeki hakkı nedir deyince Muaz Allah ve Resulü en iyi bilendir diye cevap verdiğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor hemen ekliyor Bu şekilde davranan kullarına Allah'ın azap etmemesidir. Ne şekilde davranan? Kendinin emrettiği, istediği ibadetlerle ibadet edip, ona şirk koşmadan Allah'a kavuşan kullara azap etmemesi. Evet, İmam Bukhari rahimahullah bunu sahihinde, 7373 numarada ne yapmış? Kaydetmiş. İsteyen kardeşler varsa eve gittiğinde ne yaparlar? Tetkik ederler. Bununla alakalı daha detaylı bilgileri görebilirler. Evet. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhü, da şöyle demiştir. Sahabelerden birisi geceleyin birinin kul huvallahu ahad. De ki o Allah birdir suresini okumakta ve hiç durmadan tekrar etmekte olduğunu işitti. Adam ne yapıyor? Geceliğin namaz kılıyor. Ama sadece Kul huvallahu ahad, allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekullahu küfüven ahad. Kul huvallahu allahu Lem yelid ve lem yüled ve lem yekullahu kufu ve Bunu okuyor. Sabah olduğunda geliyor gördüğü bu manzarayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatıyor. Yani İhlas suresi 3 Kullu Allah Allahu Cemet, <chat> Lam ve ve Dört ayet ya, bunu azmciyor. Kullu Allah Ahd, bunu. geliyor Peygamber Aleyhisselatu Sallam ne yapıyor? Bildiriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine şöyle söylüyor. Canımı elinde tutan Allah Subhanahu ve Taala'ya yemin ederim ki bu sure muhakkak Kur'an'ın üçte birine denktir buyuruyor. Neden? Ihlas suresi. Allah Azze ve Celle'yi ne yapıyor? İsimleriyle sıfatlarıyla zikrediyor. Allah kendisini tanıtıyor burada. Bu da Bukhari'de 7374 numarada kayıtlı. İhlas suresi kendisi kısa ama muhteviyatının İslam dinindeki Allah inancını tafsiliyle anlatması bakımından manası çok geniş bir sure olması hasebiyle Kur'an'da özel yerini ne yapmıştır? Almıştır. Ayşe radıyallahu anh havalidemizde şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisini bir müfrezenin başında kumandan yapıp gönderiyor. Bu zat arkadaşlarına kıldırdığı namazlarda Kur'an okur ve kıraatini her zaman Kul ehad suresiyle bitirirdi. Müfrezeye katılanlar Gazadan döndüklerinde kumandanın bu adetini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ne yaptılar? Anlattılar, zikrettiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara, niçin böyle yapmakta olduğunu kendisine sorun bakalım. Şimdi kardeşler bak burada e, hani sadece hadislerine yapmayalım. Hemen alıp Efendimiz'in bu böyleymiş, şu şöyleymiş demeyelim. Düşünelim hadislerin üzerinde bize ne gibi dersler var. Elhamdülillah. Şimdi ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Onlar ne yapmışlar? Bir şey görmüşler karşıdaki kardeşlerinden. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a aktarmışlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da hemen hüküm vermeyin. Sorun bakalım bu adam ne için bu şekilde davranıyormuş? Esasını öğrenin. Bu şekilde davranmasının mana ve mahiyeti neymiş? Sorun soruşturun. Ona göre ne yapın? Hüküm verin. Babından gidin diyor soru neden böyle davranıyormuş. Onlar da gidip bunu kendisine ne yapıyorlar? Soruyorlar. Kumandan da çünkü bu sure Rahman'ın sıfatıdır. Yani Allah Azze ve Celle ne olduğunu kendinde ne yapıyor? kendi neler bulunduğunu bu surede açıklamış oluyor. Bu yüzden bu sureyi okumayı çok seviyorum diye cevap veriyor. Onlar duyduklarını ne yapıyorlar? Gidip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı aktarıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Siz de ona Allah'ın Celle ve Ala kendisini sevmekte olduğunu haber veriniz buyurdu. Bu da Bukhari 7374 numarada kayıtlı. Bakın kardeşler. Tevhid, tevhid sadece dilde olan ne değil? Bir iki kelimenin tezahürü değil. Seven sevdiğini ne yapacak? İzhar edecek, sevgisini izhar edecek. Seven sevdiğini anacak. Ama tabi buradaki seven sevgisini izhar edecek derken her türlü sevgiyi biz ne yapıyoruz? İçine alıyoruz. Kişi ben Allah'ı seviyorum diyorsa o zaman Allah Celle ve Aleyha kendisi nasıl tavsif ettiyse, nasıl tarif ettiyse o şekilde kabul edecek. Onu razı etmenin yollarını arayacak. Sen şimdi ne yapıyorsun? Eşini seviyorsun değil mi? Herkes eşini seviyor. Var mı eşini sevmeyen? Ölsün bu Allah canını alsın diyen var mı? Yok. Herkes Eşine çiçek götürür değil mi? Kimisi papatya götürür, kimisi efendime söyleyeyim orkide götürür, kimisi ee, gül yahut da konca götürür. Hiç eşine ısırgan otu koparıp da bir demet götüren var mı? O da çiçek, o da çiçek, o da ot, o da ot. Hele bir götür. Yemek, hele bir, aa yemek babından o ayrı bir şey sen ne yapıyorsun hediye olarak al karıcığım diyorsun gülü yemek için mi gönder, götürüyorsun hele bir götür ısırgan otunu ondan sonra gör nerelerin kaşınıyor işte onun için karşıdaki insanı seviyorsan sevgini izhar edeceksin onun sevdiğini ona ne yapacaksın göstereceksin ikisi de ot Evet biz bundan şunu anlıyoruz. Kişi Rabbini gereği gibi her yönüyle tanıyacak ki onu sevebilsin, ondan korksun, onun istediği gibi davransın. Öyle mi? Kudüs köpek geliyor desem burada ne olur herkesin tüyü kalkar. Horepuri geliyor desem ne olur? hori puri geliyor desem kimsenin kılık aynar mı oynar mı oynama ne de hori diye bir şey yok onu ben şimdi <gülüyor> ama kuduz köpek deyince herkes baktı bak korktun mu? evet kardeşler Allah Azza ve Celle'yi tevhidden maksat Onun ibadet ve taata layık, tek mabut olduğuna şehadet ederek kendisini birlemektir. La ilahe illallah kelimesinin söyleyen kimseye fayda verebilmesi için bu kelimenin içerdiği mananın olumlu ve olumsuz yönlerini açık bir şekilde bilmesi gereklidir yani la ilahe illallah da geç böyle yok la ilahe illallah'ın manasını bileceksin ne manalar var bunun içinde onu anlayacaksın anladığın halde bunu telaffuz edeceksin kabul ederek adam gelmiş bir İngiliz bir Fransız sen de ne yapıyorsun? Görelim efendime söyleyeyim, gösterelim nasıl kültürümüz var, nasıl cömertliğimiz var. Evine davet etmişsin. İngilizce de biliyorsun. Çatpat konuşuyorsun. Adama dedin ki ya işte John ben seni çok sevdim. Gel la ilahe illallah de cennete gidersin. O da ne yaptı? La ilahe illallah dedi. Gider mi cennete bizim John? Gitmez. Neden gitmez? Ne dediğini Hayır, sadece sen ona et yedirdin diye teşekkür mahiyetinden sen onu sevesin. Babından La ilahe illallahı söyledi. Ama gerçekten La ilahe illallah ne demek deseydi sorsaydı, araştırsaydı sen de onu açıklasaydın Aa, bizim şimdiye kadar ömrümüz boşuna geçmiş. Biz üç ilahı bir tek ilah olarak kabul ediyorduk. Hani çocuklarım var, Voltran, Voltran, Voltran diyorlar ya. Üç beş tane bir araya geliyor da bir tane bir şey oluyor çocuklar, oynuyorlar. Aynı onun gibi. Bundan eğer tevbe etseydi, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deseydi ve ölseydi direkt cennete giderdi. Ama sadece seni razı etmek için. Çünkü evinde ne yaptın? İkram ettin. Ya işte bu kadar yedirdik içirdik de la ilahe illallah bizden kıskandı demesin diyor la ilahe illallah dedi adam. Onun neyi yok? Ona faydası yok. Sana da faydası yok. Eğer senin elinde la ilahe illallah deyip de hidayete erseydi onun yaptığı ibadetten ve onun hidayetine vesile olan kişilerin yaptığı bütün ibadetlerden taatlardan ne yapacaktın sen de müstefit olacaktın evet bilmenin yanında bu kişi buna iman edecek yani sadece bilmek de önemli değil kalben kabul ederek bunu söyleyecek kabullenmeli ve gereğiyle de amel etmeli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı Muaz bin Cebel radıyallahu anhu Yemen'e gönderirken ilk önce Allah Azze ve Celle'yi tevhid etmeye çağır. Bunu kabul ederlerse beş vakit namaz üzerlerine farz olduğunu söyle. Bunu kabul ederlerse zekatı onlara bildir. Bunu da kabul ederlerse zekat olarak mallarından orta kısmı al. Bak kabul ederlerse kabul ederlerse kabul etmiyorsa demek girmedi dine. Evet, kim de bu kelimeyi gerçekten ne anlama geldiğini bilmeden, inanmadan ve gereğiyle de amel etmeden söylerse, kendisi için o kelimenin hiçbir yararı olmayacaktır. Biz kibritin yaktığına inanıyor muyuz? İnanıyoruz değil mi? Kibrit yakar. Evet, bir kibrit yanıp da sönünceye kadar parmağımızı tutuyor muyuz kibritin alevinin üstüne? Tutmuyoruz. Neden? Çünkü inanıyoruz yakacak bizi. Allah'ın cehennemi var. Kötülük yaparsam, haramları işlersem, şirk koşarsam cehenneme koyacak. Ama hiç bunlardan çekinmiyorum. Neden? E çünkü inanmamışım. Ya yoksa, Hayır, öyle diyor şunlarda. Ya yoksa, ya yoksa yok. Ya varsa, varsa. Sana bir şey yok çünkü namaz kıldın, oruç tuttun, zina etmedin, faiz almadın, fuhuş yapmadın, türlü kötülükleri karıştırmadın. Yoksa bir şey yok. Ama bunların hiçbirini yapmadıysan ya cehennem ve cennet varsa sen ne yaparsın? Evet. Subhanet ya Rabb. Alimler bu kelimenin hangi anlamları içerdiğini bilmeden söyleyen kimselerin durumu ile ilgili olarak açık bir cahillik böyle bir kimsenin kendisi içinde kara cahil demişlerdir. Evet kardeşler. Bu kelimeyi İçerdiği manayı bilmeden söylemek ancak ve ancak sahibinin aleyhinde bir delil olur. Ondan başka bir şeye de ne yapmaz? Yaramaz. Kul kendisini kandırmış olur. Biz de Müslümanız ya. Biz de Müslümanız ya. Maşallah, billah. Müslümansın namaz yok. Müslümansın oruç yok. Müslümansın zekat yok. Müslümansın şarap içersin. Müslümansın, zina da edersin. Müslümansın, her türlü pisliğin altından sen kalkarsın. Ama Müslümansın. Eğer böyle yapmadan oluyorsa, ben de bu memlekette padişahım. Evet. La ilahe illallah kelimesinin en kısa manası... Yalnızca Allah'a Celle ve Ala onun emredip istediği gibi ibadet edin ondan başkasına kullukta bulunmayın demektir. La ilahe illallah. İbadete layık ve müstehak mabudu hakiki sadece Allah'tır. Evet. Sırf red ve inkar tevhid etmek değildir. Aynı şekilde Red olmaksızın kabul etmek de tek başına geçerli değildir. Çünkü tevhid hem reddi hem de kabulü içerir. Gerçek anlamdaki tevhid budur. Evet kardeşler çok az kaldı inşallah. La ilahe illallahın iki esası var diyoruz. Mekkeli müşriklerle. Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanların arasındaki düşmanlığın sebebi La ilahe illallah kelimesidir. Bu kelime biri reddi yani Allah'tan gayrı ibadet edilip hükümlerine uyulması istenenleri yalanlayıp kabul etmemektir. Allah'tan gayrı bütün ilahları İlah mesabesinde olanları yalanlamaktır. Kabul etmemektir, reddetmektir. Diğeri de kabulü içerir. İtaate ve ibadete layık tek ve yegane ilahın Rabbul alemin olan Allah Azze ve Celle olduğunu ikrar etmekten ibaret iki kısımdan ne yapar? Oluşur. La ilahe ifadesinde cahil cuhela halkın ibadet ettikleri tüm sahte ilahlara, putlara ve tagogutlara reddiye vardır. İllallah ifadesinde ise Allah azze ve Celle'nin ilahlığını ispat ve sadece onun, sadece ona ibadetin kabulü vardır. La ilahe illallah Kelime manası da, La ilahe illallahın kelime manası da, Istilahi manası da, Yani Kur'an ve sünnette geçen manasıyla, Lügatlarda geçen, Kamuslarda geçen manası, Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilmeye, Layık ve müstehak başka bir ilah yoktur demektir. İlah alçalıp, Boyun eğip, Mabut edinmekle ibadet edilendir. İbadet edililendir. Öyle ki kalpler sevgiyle, yüceltmeyle, korkuyla, tazimle, alçak gönüllülükle, ümit ve tevekkülle ona bağlanmakla onu mabut edinirler. Evet kardeşler Buraya kadar saydığımız meseleleri eğer biz gerçekten anlamış, bunları hayata tatbik etmiş olursak, tevhidin mana ve mahiyetini en azından özümlemiş, çözümlemiş ve hayatımıza tatbik etmiş oluruz. Allah Subhanahu Wa teala tevhidin mana ve mahiyetini, idrak eden ve bu bilgilerle hayatını tanzim eden kullarından eylesin. Allah Celle Şanuhu cümlemizi bağışlasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bizi haşrucem etsin cennette. Allah Azze ve Celle her gün bilgimizi tazeleyen yeni yeni şeyler öğrenip de Allah Azze ve Celle'ye öp öğrendikleriyle en güzel şekilde ibadet eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden öğrendikleriyle de Allah azze celle'ye en güzel şekilde yaklaşanlardan olmamızı bize nasip i müyesser elesin. Ve sallallahu ala nebina Muhammedun ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahir da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleyküm ve ve barakatuhu.